Hazırlığındayız ee, Bayramı idrak ediyoruz Bayramı yaşayacağız inşallah ya. Evet yani Şunları gazleyi vesaireyi Konuşuyoruz acıları konuşuyoruz Ama sonuçta Bir de ramazanın bayramı var Yani bayramı e, Nasıl idrak Etmeli nasıl yaşamalı yani Onun da e, Bir hükmü çerçevesi var Bugün onu konuşalım inşallah diye düşünüyorum İnşallah İsterseniz yani bayram nedir? Bayram fıkından biraz bahsedelim Bayram fıkından bahsedelim Yani peygamberimiz mesela nasıl yaşadı bayramı? Sahabe nasıl yaşadı Ramazan bayramını? İki bayram var Ramazan bayramı, kurban bayramı Farklılıkları da var, benzerlikleri de var. Şöyle bir bayram fıkhından yola çıkarak e, yani bayram günlerini nasıl idrak edeceğimiz çocuk çocuk, aileler, Müslümanlar, İslam ümmeti onları bir e, konuşalım inşallah. inşallah. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bayram kelimesini çocuklarla çok bağlantılı düşünüyoruz Evet Bayram demek çocuk demek gibi Evet e, akla geliyor mesela diyoruz ki e, Bayram bugün ama işte Filistindeki çocuklar ne yapıyor acaba evet. diyoruz evet. bunu düzeltme demeyelim de daha olgun bir yere oturtmak lazım Bayram müminin hakkıdır evet. çocuğuyla kadınıyla yaşlısıyla Kenceyle, Evet Bayram şekerle ilgili değil Kullukla ilgili bir bayram olduğu için yani bayramı çocukların hakkı gibi ya da işte tatile gidebileceklerin hakkı gibi görme yerine tepeden tırnağa bütün müminlerin Allah'tan onlara ihsan edilmiş bir hakkı olduğunu görmemiz lazım. Evet, yani Allah'tan, bunu, ihsan Allah'tan ihsan Allah'tan ihsan Bunun kaynağı Allah'tan ihsan edilmiş olmaktır. Genelde biz bayramı, işte filan yerin kurtuluşu, evet. filanca yani geç, daha, geçmişe daha yönelik. milli bayramlar. Yani mesela dünyevi bayramlarımız. Dünyevi bayramlar. Geçmişe yönelik bir değerin canlandırılması içindir. İad edilmiş. İad ediliyor, canlandır. Ama bizim bu bayramımız, Ramazan-ı Şerif bayramımız veya kurban Bayramımız, Bayramımız geleceğe yöneliktir. Geçmişe yönelik değildir. Ne açıdan? Ne açıdan? Çünkü Rabbimiz cennete girmeyi hak edeceğimiz veya cennete girmemize sebep olacak mağfiretini bulduğumuz için bayram ediyoruz biz. Hı hı. Geçen seneki bir olayı tekrar etmiyoruz. Gelecekteki cennetin sevincini dünyada yaşıyoruz. Evet tam ne anlamına geliyor bayram? O, onu belki an, önce, anlatmaya çalışıyorsunuz. Ona, ona evet. girmeye çalışıyorum. Öncelikle çocuk bayramı söz konusu değil. Belki de günahsız, masum çocukların bayramı bile değil bu bayram. Evet. Asas çünkü bayram mesela Ramazan-ı Şerif bayramımız. Ondan sonra Zülhicce ayında gelen kurban bayramımız. Bizim için Rabbimizin Mağfireti günahlarımızı affetmesinin Gerçekleştiği bir gündür Eğer bu günahlar Affedilmeseydi cehenneme girecektik Biz Allah Ramazanın Allah son 10 günü ufran mağfiret Zamanı, zamanı ya evet. Bu mağfiretin kapanış törenini Yapıyoruz biz evet. ya, Mağfiretle Eğer buluştuk cehenneme, Onun sevinci onun Cehenneme girmeyeceğiz Diye seviniyoruz evet. Bayramımızın özelliği bu hı hı. Bu sebeple en büyük ibadetlerden birisi olan oruç haram bugün tutmak. Evet. Yani halbuki ibadet hiç yasak olur mu? Evet en temel fıkıh kuralı o yani, bayramla oradan ilgili. Oradan başlıyor. Niye yasak? Artık bir tür ibadetten değil, ibadetin sonucundan bir şeyler görmemiz gerekiyor. Evet. Bir tür cennetteyiz artık oruç yok, namaz yok, haç yok gibi evet. bir ortama doğru. E, gidiyoruz sayıyoruz evet. ben, ben özellikle Elbette bu bir hata olarak değil Sözünü ettiğimiz şey ama Daha ileri düşünüş Daha yüksekten bakış itibariyle Bayram çocuk bayramı değil Belki şu hocam Bir hani hüsnü e, Tevil diyelim hüsnü talil Yani çocukların günahsızlığı Ve mağfiret Buradan birleşerek yani çocuklara sanki daha yakışan bir şey Veya minin de Ama çocuk her gün <gülüyor> bayram zaten Ödeyim, Çocuğun günahsız olduğu için her gün bayram çocuğu. Her gün bayram evet İkinci nokta hocam Özellikle dikkat etmemiz gereken bir husus Son yıllarda Bir önceki programda da konuşmuştuk Ümmetimiz mağdur ve çok Çok evet. fazla mağdur yani Adeta sofralarımız Başımızdan aşağı Kaynar su dökülür pozisyonda. Evet. evet. Namazımız, çamalatımız. Her lokma temiz. acil lokma yani. Yani bir enteresan dönem yaşıyoruz da ben hep merak ediyorum. Bu Moğolların istilasında Bağdat nasıldı acaba diyor. Ya, tabii. ya O Yani şimdikinden daha vahşi bir. Anadolu'ya kadar şey Yani olmuş, bu evet. ne enteresan zor günler yaşamış ümmetimiz. Tabii. İnşallah sonrasında bir Selahaddin gelecek, bir temizlik yapacak. Bir Baybars gelecek inşallah bir temizlik evet, yapacak inşallah. diye bir Umutla bekliyoruz. Ama burada çok önemli bir nokta var hocam. Dinimiz hayat dinidir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani mağaralarda ibadet dini değil bizim dinimiz. Evet. Bir dağa çekilip 70 sene namaz kılma dini değiliz. Şehrin ortasında. Deyim evet. yerindeyse bir sembolik olarak anlatıyorum. Şehrin ortasında yaşanacak bir dinimiz var. Şimdi biz... Bu facialara, başımıza gelen sıkıntılara bakıp ne bayramı kardeşim ya, ne bayramı ya, nereden bayram edeceğiz biz? Bazen içimize öyle geliyor. Yakışmıyor bayram gibi düşünüyoruz. Evet, evet. Halbuki bu yanlış. Hastalığımıza rağmen yaşama mücadelesi vereceğiz. Evet. Fakirliğe rağmen kazanma mücadelesi vereceğiz. Evet. Yalnızlığa rağmen dost kazanma mücadelesi vereceğiz. Tıpkı bunlar gibi. Mesela namazımız... ...ne hakla bizim namazımız kabul olacak ki... ...demeye şeytan getirir sık sık... ...buna rağmen her vakit... gene namaza dönüyoruz... Evet. ...onca yığın günahımıza... ...yani denizleri kirletecek kadar... ...büyük günahları olanlara bile... ...Allah rahmetini açıyor, kapısını açıyor... ...siz de gelin diyor... ...hayat dini olmak budur... Evet. ...günahkarın da yeri var... E, ...fakirin de yeri var... ...zenginin de, şımarığın da... ...herkesin yeri var bu dinde... ...dolayısıyla bizim dinimiz, şeriatımız... Bayramı Mekke'nin fethinden sonra yapabilirsiniz. 20 Ramazan'da Mekke'yi fethedin, 30 Ramazan'da da bir bayram edin bakalım diyen din değiliz. Evet, evet. Bunu böyle... Ağzımı doldura doldura söylemek istiyorum Yani Mekke'yi kim fethediyorsa Bedir'i kim kazanıyorsa Bayramı o yapsın değil Hep zaferlerle birlikte Hatırlanacak bir şey değil Değil evet. Değil. Zaferlerle ilgisi yok Kullukla ilgisi var evet, evet. Yani kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse Kim Ramazan-ı Şerif diye bir Değer taşıdı Oruç tuttu Teravih kıldıysa O bayram edecek evet. Savaş'a rağmen Fakirliğe rağmen, hastanedeki hastalara rağmen, düğünü olana, arabası olana, olmayana, yani hayatın bütün değerlerini gözümüzün önünde listeliyoruz. Her şeye rağmen bu sabah bayramdır diyoruz. Evet. Aksi takdirde zaferi olanlar bayram etsin. İşte sadece günahsız olan çocuklar bayram etsin. Hiç günah işlememişler, hiç hataya bulaşmamışlar bayram etsin. Hacılar bayram etsin dersek... Bu din bayramı olmaz o zaman hmm. Kutlama olur hmm. Halbuki bu, bu kutlama değil Allah'ın mağfiretine Cennet müjdesine sevinmektir bu evet. ha. Peki buradan hocam Mesela gene de bayrama Layık olmak diye bir oraya şeyden bahsedebilir miyiz? Oraya evet. geleceğim şimdi. şimdi Madem öyle Sarhoşluk ...kumarbazlık, faizcilik... ...hepsini vurduk, çaldık, devam edelim... ...biz de kutluyoruz, ayrı bir mesele... ...herkesin Hı -hı. Nasip, nasibi düzeyi var... Evet. ...yani... ...teheccüden kalkmamış kullarıyla Allah'ın... ...teravihi zorkılmış kulu... ...ya da teraviye bile gitmemiş kulu... ...orucu bir tutmuş, bir, bir tutmamış kulu... ...aynı bayramı yapmıyor... Evet. ...yani bunu şuna benzetebiliriz... ...güzel bir yağmur yağıyor... ...bahar yağmuru evet. yağıyor... ...tarlasını kim ne kadar hazırladıysa... ...o kadar ıslanacak... O kadar yararlanacak alacak, evet. e, O kadar yararlanacak e, Tarlasını çok güzel yağmuru bekler hale getirmiş biri var Biraz sürmüş biri var Tohumunu geciktirmiş biri var Herkesin pozisyonu ayrı ama Herkesin yağmuru Herkesin bayramı Herkesin nasibi Bu nasiplerimiz farklı Yani bir kulu var Allah'ın Yüzde yüz o bayram sabahını Bayram olarak geçiriyor Bir Oradaki kulu var nasip, biraz geçiriyor Evet nasip nedir hocam yani bayramdan nasip almak mesela nedir yani bayram şöyle bakıyoruz ya bayram geldi işte hepimiz seviniyoruz bir neşeyi paylaşıyoruz vesaire burada oruç tutan da paylaşıyor tutmayan da paylaşıyor Belki tutmayan daha çok paylaşıyor paylaşıyor evet. mesela oradaki yani sanki nasip dediğinizde Bayramda Allah Teala'dan ayrı bir lütuf geliyor. Yani o işte min olmak, kulluk e, kalitesine bağlantılı bir lütuf geliyor. Sanki bayramda gibi evet, anladım. Evet, evet tabii. Evet. Ama burada bir e, meselemiz var. Namazımız ne kadar kabul oldu bizim mesela, teravihimiz? Evet. Bunu bilemiyoruz. Rabbimizle defterler arasında bir şey bu. Evet. Bizde bir miktar kalp huzuru oluyor. Yani hı hı. iyi bir imamın efendinin arkasında, Abdesim güzeldi diye bir huzur buluyoruz biz evet. ama hiçbir zaman yüzde yediş beş kabul oldu bu namaz demiyoruz diye evet. mi oruçlarımız için ne diyebiliriz mesela evet. yani hangimiz Ebubekir radıyallahu orucuyla kıyas ederiz orucumuza evet. yani bu bilemediğimiz bir şey bayramda bir lütuf tıpkı orucumuzun kabul olması namazımızın kabul olması gibi Allahü Teala katında gizli bir sır bu evet. bir gün belli olacak tabi de o gün bayram İnşallah ya toplu bayram olacak evet. ya da na'uzübillah. Hak etme etmediğimiz o zaman. Yani ne gelenecek. kadar suni bayram yaşadığımız, solunumumuzun ne kadar doğal olup suni olduğu o zaman ortaya çıkacak. Evet. Rabbimizin mağfireti büyük, rahmeti amenli, büyük. Amenli. Bize Ramazan nasip ettiyse, oruç nasip ettiyse, sıhhat afiyet nasip ettiyse bunu da nasip etmiştir diye yüksek umutla bekliyoruz. Beklememiz gerekiyor. Evet. Yüksek bir umut gerekiyor. Burada özellikle e, Ramazan-ı Şerif bayramından sanki söz ediyoruz gibi Tabii oluyor. Ki. Hayır. Evet. Zülhacca'nın 10. günü de muhteşem bir bayramdır. Bayram. Evet. O yüzden o Zülhacca'nın 10 günü de mini bir Ramazan gibi oruçla geçirilir. Hı hı. En azından arefesi oruçla geçirilir. Evet. Mini bir Ramazandır o Zülhacca'nın evet. ilk 10 günü. Sanki oruçla bayram arasında da bir Aa, alaka var. Yani... Evet. Aç kalıp sofraya eştahla oturmak gibi bir pozisyon. Evet, o, evet. Oruçla böyle bir bağlantısı var. Bu sebeple hadis kitaplarımızda, rivayet edilen hadislerde bu bayram gecesine ait yani yarın Hı -hı. sabah bayram kılacağız yani. Evet. Bu bayram önceki akşam yani teravih kılmayıp sabahleyin bayram kıldığımız Hı -hı. geceye dair çok mübarek hadis-i şerifler var. Yani bilgiler Nasıl? var. Yani... Ee, mesela çok hoşa gidecek bir latif bir bilgi. Ee, allah Teala melekleriyle konuşur o gece. Kullarım ne yaptılar? Ne kadarının günahı silindi? İşte şu kadar oldu Ya Rabbi. Şunlar şunu yaptılar bilgi verirler. Ben özet olarak Hı -hı. anlatıyorum. Ee, sonunda allah Teala e, buyurur ki ne kadar kulum işte aff oldu Yani Hı -hı. günahları temizlendi. Sayarlar melekler işte şu kadar şu kadar. allah Teala bu sefer... Toplamından daha fazlasını bu gece affedin. silin günahlarını buyurur. Evet. Yarın kulların bayramı hak etsinler. Evet. Çünkü demek ki göklerde bayram, yani Allahu Teala'nın bize isan Nezdinde. ettiği nezdindeki bayram, bizim mağfiret olmamızdır. Evet. Yoksa üç gün şeker yesen zaten doktorlar yasaklıyor şekeri. Yesen evet. ne olur yani. Bizim çocukluğumuzda baklava meşhurdu. Evet. Ve ben şimdi eve tembih ettim. Sakın baklava sokmayın eve dedim. Doktor kızıyor. Doktor Niye hocam kızıyor. yani... Biz hocam, gelince ne olacak evinize? Yediğimizde gözü var doktorlar. <gülüyor> yediğimizde gözü evet, var. Evet. Maalesef gözleri var. Gene yani. evet. yani. de bir baklava yapsınlar. <gülüyor> evet <hocam>. Yapılacak elbette <gülüyor> de. Yani artık böyle baklavası da dert bayramın. Eğer baklava nazarıyla bakacaksak. Evet. Mesela gelenimiz, gidenimiz, bizim işte büyüklerimize gittiğimizde uzatılıyor. O gün bir bakıyorum doktorun bana yasakladığı sınırı birkaç kere açmış, açmış oluyorum. Oluyor. Sadece çatal batırmakla bile. Evet. evet. E demek ki bo baklava boyutuyla baktığında zarar bu. Evet. Zarar bu. Evet. Ama ne oluşuyor? Bugün şeriatımızın mucizesi olarak ortaya çıkıyor. Elhamdülillah. Bütün bu liberalleşme, kapitalleşme bütün bu fitne, fesat ve bütün İslam aleminin bu e, Acıları. Acılarına rağmen hocam Bir barışma ve bir günlüğüne de olsa Karşılıklı gülüşme oluşuyor Evet. evet. Yani, hasret olduğumuz tebessüm bir, bir günlüğüne Muhabbet ma iklimi oluşuyor evet. e, bu, bu bir mucize olarak ete Bir günlüğüne de olsa mesela evet. insanlar O günlüğüne işte çocuklarını evet, Affediyorlar evet. o gün işte Büyüklerine gitmeye ihtiyacı hissediyor mesela çok Herkesin içinden bir karşılıklı aflaşma geçiyor Aksini kabul etmiyor vicdanlar Evet, evet. E Bu Ramazanımızın bayramının azametini gösteriyor evet. Büyük bir şey bu elhamdülillah Öbür türlü devlet de yapamıyor bunu Toplumda sivil toplumda yapamıyor Yani zorla insanların gönlünü eritemiyorsun Gönüllere Allah hükmediyor Hükmediyor Bu bayramı Allah büyük tutuyor ...bağışlıyorum diyor, siz de bağışlayın diyor... ...bir bağışlama ortamı evet, oluşuyor... Evet. ...mesela çok hoş bir şey hocam... ...trafik izdihamı oluyor Anadolu'ya doğru bayramda... Evet. ...neden bu aslında... ...iki günlük, üç günlük tatil için gitse ne olur gitmese ne olur düşünüyor insan... Evet. ...ama öyle değil... ...ebeveyninin yanında olmamayı arlanılacak bir şey kabul ediyoruz... Evet, evet. ...yani büyüklerinin işte bulunduğu yerde hatta abartı biraz bu... Bu, bu, ...bu şimdi örne vereceğim örnek abartı... ...mesela gençler... ...hocam elhamdülillah bayramda büyüklerimizin... ...mezarlarına gittik, köyü yalnız bırakmadık... ...aldı ki bu bir abartı yani... ...bayramda mezara gideceksin... ...şeker mi vereceksin adama yani orada... Evet. ...bu duygusal bir olarak... ...bir Fatiha okunuyor, ziyaret ediliyor... ...ben o bölümüne bakmıyorum, Fatiha'sını evet. buradan okusun... ...yani bayramı o kadar... ...içine sindirmiş ki... ...70 sene önceki dedesinin... ...ölmüş mezarına gitmeyi bile... ...bayramın gereği olarak evet, kabul evet. ediyor ki... ...yaşayan babasına... ...yaşayan teyzesine zaten gidecek demek... ...gidiyor evet, demek evet. ki... ...bu boyutu hoşuma gidiyor... Evet. ...yoksa... Buradan şey çıkmasın hocam... ...yani siz yani isterseniz o... Yani ...kabir ziyareti bayramda... ...yani ona... E, ...mesafe mi koyuyoruz... Evet. ...şu manada mesafe koyuyorum hocam... ...yaşayan dede... E, ...şehirde apartmanda dururken... Ölmüş dediği ziyaret bu şeriatta yok hocam. Sıla-i Rahim önce yaşayan içindir. İkisi ama, de birlikte yapılırsa. Ama öncelik yerine getirildikten sonra e, herhalde ben ümmeti Muhammed'in ana değerine nasıl karşı çıkarım evet, yani. <gülüyor> bu, bu böyle ama farz vacip dururken Doğru, nafile namaz kılmak dikkate yok. dikkate almak lazım. Yani, yani, evet Sıla-i Rahim'i yani, yaşayanlarla. Yüzlerce, yüzlerce namaz borcu olan birine. Sen git, e, nafile namaz denebiliyor mu? Yani, yani öncelikli farz borçlarımızı, ana baba çocuğa haset beklerken, lokalde bayramlaşma olmaz hocam. Evet, bakın bu önemli bir bu, şey. Bu, böyle bir şey olamaz. Ya bayram fıkhına şimdi giriyoruz. Yani değil mi? Evet. anne baba, teyze, hala ki kulluk olarak üzerimizde hakları var bunların. Evet. Birinci gün gidemiyorsun. Niye gidemedin birinci gün? Bu, bu adam bekliyor. Evet. Yani bu bayram namazından... Biliyorsun ki bekliyor gözü yolda Bekliyor. Ee, niye gidemedin? Arkadaşlarla şöyle, köy derneğinde bayramlaşmamız vardı. Bunu kabul edemeyiz hocam. Evet. Bunu kabul edemeyiz. Çok güzel. Evet. Yani e, İstanbul'da filanca akrabanın mezarına gidiyorsun. Ada pazarından geliyorsun. Mesela 150 kilometre yoldan geliyorsun. Ama İzmit'te ...deden var, ona uğramıyorsun. Ona bayramın üçüncü günü uğruyorsun. Bunu da kabul edemeyiz. Evet. Farz-ı ayın düzeyinde bir Silah-ı Rahim var. Ve Türk halkı bayramda e, ziyareti Silah-ı Rahim'in bir numaralı görevi kabul ediyor. Örfümüz evet. böyle oluştu bizim. Yani iyi ki böyle oluştu. Böyle oluştu. Evet. Halbuki bu şeriatımızın direk emri değil. Örf böyle oluşunca yani bayramda elini öpmedikçe babanın... ...seni ziyaret etmeden kabul ediyorsa bu örf, bu sahih bir örftür. Evet. Bu, bunu şeriatımız itibar eder. Dolayısıyla mezarlık ziyareti yapılmalı. Bu ümmet mezarlıklara belki haftada iki defa gitmeli. Çünkü çok dünyevileştik. Evet. Çok, çok dünyevileştik. Önemli, çok önemli bir şey. Belki bu oradakinin Fatiha ihtiyacından değil. Bu evden Kendimizin... de gidelim. Kendimizin... Bizim mezara ihtiyacımız evet. var hocam. <gülüyor> evet. Ölmeden... Evet. Son otobüs durağımızı görmemiz gerekiyor. Zaten ana gaye de o değil mi? Asas ya, Kabir ziyaretinden. Evet. Yani yoksa gidip orada cep telefonuyla arkadaşlarınla görüşmek değil kabir Tabii, ziyareti. Evet, evet. Ama e, kabir ziyaretini farz olan, sılayı rahim olan e, bir ibadeti, ihmale sebep sayarsak buna karşıyız. Evet. Bu yanlış. Evet. Arkadaşlarla lokalde görüşeceğiz, köy derneğinde görüşeceğiz diye birinci gün... 80 yaşında bir baba bekliyor Belki bu bayramı zor yakaladım Evlatlarımla görüşeceğim, görüşeceğim diyor. diye ee, Büyük çocuğunu görüyor Küçük çocuğunu görüyor Orta çocuğu nerede O işte filan yerde bayramlaşmadaydı Yani arkadaşlarını babaya tercih etti Hissiyatı yok bizde hocam Evet. Yok. Güzel. Allah'tan sonra en büyük hak Anne baba hakkıdır evet. Aranıp izin alınır Bana kendiye kadar izin verin denir bu ayrı bir mesele. Evet. Bu ayrı evet. bir mesele. Hatta kurban kesme ibadetinden bile kurban Bayramı'nda öncelikli olabilir ebeveynin rızasının alınması, gönüllerinin alınması. Çünkü kurban vacip hocam. Evet. Anne babanın tebessüm etmesi farz. Evet. Hem evet. de hiç tavizsiz bir farz. Allah razı olsun sizin hakikaten bu anne baba hukuku konusundaki yani her programda hemen hemen geliyorum. Benimle ne ilgisi var hocam? Kur'an'ı öyle bir Kur'an? Kur'an'ı da o, Kur onu hatırlatmak da onu gündeme evet, almak da son derece hayati bir şey. Evet. Hocam bir o zaman müsaadenizle bir mesele anlatayım. Bir gün Antep'ten, evet. Gaziantep'ten e, bir misafirim geldi. Çok rica etti e, ailenizle görüşmek istiyorum dedi bayan birisi. Hmm. Ben de e, telefon ettim evde yoklar dedim ama kızım yan tarafta medrese de istersen onunla görüştüreyim dedim olur dedi 5-10 ee, dakika da bana sorular sordu gitti ee, hususi Antep'ten gelmiş evet. ...benimle görüşmek için İstanbul'a ee, sonra günler geçti kızıma dedim ki kızım ne dedi, o bayan seninle ne görüştü ben onu unuttum yoğun gündemim hmm. arasında kayboldu dedi baba dedi bir iki soru sordu gitti dedi niye ee, ne sordu dedim hı hı. çok merak ettim Biraz da şüphelendim doğrusu evet. Bayan bayan olduğu için de fazla müdahale etmek aklıma gelmedi Demiş ki Kızım demiş sana bir soru soracağım demiş Baban çocuk konuşulduğu zaman çok duygulanıyor Çok mu üzüyorsunuz babanızı demiş <gülüyor> Çok mu üzüyorsunuz demiş Kızım da demiş ki Biz üzdüğümüzü hatırlamıyoruz Bizden hiç şikayeti yok ama babamın çocuk sayısını bilmiyorsunuz demiş Kaç çocuğu var babanın demiş. En az 7 milyar demiş. <gülüyor> Ondan sonra. Bu <gülüyor> kadar çocuğu olduğu için o çok duygulanıyor demiş. Evet, evet. Ee, sonra demiş ki. Babasıyla kavgalı mı senin baban hmm, demiş. Hmm. Çok fazla anne baba konusunu hmm, anlatıyor demiş. Evet. Yok demiş. E, babaannemle dedem demiş. Sabaha kadar babama dua ediyorlar demiş. Ama demiş. Okuduğu Kur'an onu etkiliyordur demiş. Evet, evet. Bir sene sonra bu bayan. Kızınla böyle görüşmüştüm ikinci dersi de kızından almıştım senin evet, diye evet, hatırlattı. Tamam, evet. Yani hocam şeriatımız bu. Evet, evet. Ağlayan annenin babanın yanında bayram hakkı vermiyor Allah Teala kimseye. Evet. Cennette de yok, cehennemde de e, sebeplerden birisi bu. Bu nedenle e, rehiter olmak zorundayız hocam. Yani dinimiz bu. Evet, Anne evet. babayı kafir olsalar, müşrik olsalar bile bayramda gidip El öpmekse örf, el öpmek. Yanlarında oturmaksa yanlarında oturmak. Tamam, gidebilirsin evine oğlum deyince gitmek. Evet. Aynı şekilde burada küçük bir e, çizgi çizelim isterseniz eşlerimizin de ana babaları var. Bunu unutmayacağız. Evet, yani sadece de... kendi ana babamız değil kayın babamız, kayın validemiz. E, Kayınbaba mı deriz eşimizin babası mı deriz herkesin örfüne göre değişebilir evet. ama o da bir annenin çocuğu o da bir babanın çocuğu evet, evet öncelik benimse bayram namazını annemin yanında kılmak olabilir ama e, mesela eğer ortam e, ikimizin de aynı şekilde anne baba yanında olmasına uygunsa mesela biri bir mahallede bir öbür bir mahallede evet. ise onun da bu ...ibadeti anne babasının yanında yaşamasına müsamaha göstermemiz lazım. Böyle bir ortam uygun değilse... Hangisi önce ziyaret edilmeli? İşte eğer <gülüyor> ayrılıp hepimiz birbirimizi önce bayramı annemizin yanında yapalım... ...babamızın yanında yapalım demek mümkünse öyle olsun. Öğlen de ters istikamette birbirimizin hmm. büyüklerine gideriz olabilir. <gülüyor> o mümkün değil. Mesela biri 100 kilometre ötede ...mübarek bayramın işte... Eşi, en, en yakın olanı En yakın olanın değil Herkesin babasının en yakını hangisi? Yani benim babam önce evet. Ailenin kavvame hakkı da erkekte olduğuna göre Erkeğin ziyareti yapılır Ondan sonra öğleye doğru Ne zamansa da öbür aileye de gidilir hı hı. Yani onun da bir Annesi babası olduğunu unutmamak gerekiyor evet. Ama kadınların da Kocaya geldiklerini Allah'ın erkeğin ev reisi yaptığını Unutmayıp Önce bizim babamıza gideceğiz. Birinci gün benim babamda olacağız gibi bir diretme yapmamaları gerekiyor. Evet. E madem kocaya gittin birisinin evindesin sen artık. <gülüyor> bu ortalamayı bulmak gerekiyor. Bunu sağlarsak bir hakkın bayram yaşamış oluruz. Evet, evet. Aksi takdirde bilahak olur bu bayram. Hocam kısa bir ara verelim. Ondan <gülüyor> tamam. sonra devam edelim sohbetimize. Bu bayram sohbetine. Değerli dinleyiciler, İslamdan Hayata Ölçülere kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler, İslamdan Hayata ölçüler Muhterem Nurettin Yıldız hocamla ben Deniz Ahmet Taş getiren Bayramı konuşuyoruz. Arada hocam dedi ki Bayram fıkına bir türlü gelemedik. Ben de dedim ikinci bölüme öyle girelim. Yani bir hakikaten bir bayram fıkhi çerçevesi çizelim hocam. Evet. Yani onun içinde e, diğer her şey harman olsun inşallah. Buyurunuz. Şimdi bu fıkıha gene girmeyelim. Ben bir ön <gülüyor> büyük çizgi çizeyim. <gülüyor> evet. Bayramda Ramazan-ı Şerif bayramımız, Kurban bayramı Zülhiccayi'ndeki bayramımız bizim. Çok önemli... Dediğimiz bir noktası var. Nedir? Rabbimiz bizi mağfiret ediyor. İnşallah. İnşallah. Onun bayramını yapıyoruz zaten. Evet, evet. O zaman o mağfiret duygusunu da yaşamak lazım. Evet. Deriz. Bu mağfiret nedir? Zina, kumar, maazallah ve benzeri ne kadar büyük afet varsa. Afet diyelim, günah evet, diyelim Bunlar rafet, afete afet, dönüştü çünkü. Evet. Ne kadar büyük afet varsa bunları Rabbimiz eğer Ramazan'da biz, Yokuşa sürmediysek melekleri, yok günahlarım lazım kalsın demediysek hı hı. Mağfiret oldu. Evet. Bir şey hariç kul hakkı. Evet kul, kul hak. hakkı kul hakkı kul hakkına karışmayacağım diye vaadi var Allah'ın. Evet. Yani o, o silinmiyor yani. Ona karışmıyor. Karışmıyor. Silinmiyor yani. değil siliniyor. Allah, siliniyor. Allah Allah siliniyor. teala karışma evet. azameti gereği evet. kullarının hakkına müdahale etmiyor. etmiyor. Allah. Şehidin bile hakkına müdahale etmiyor Evet Sahibi gelsin alsın hakkını istiyor Çünkü herkesin Rabbi o Evet Birini affetse öbürünün e, Hakkını evet. çiğnetmiş olur Lakattır Allah böyle bir şey olmuyor e, Orada anarşi olur zaten hocam Yani, yani o zaman mutlak adalet olmaz Allah Adalet olmaz Adalet yani. ol evet. mutlak adalet Yani o zaman hep güçlüler kazanır gene. Yani, Allah o alanı Diyor ki yani adalet gerçekleşsin yani Peki. bu vergiyi affediyor devlet mesela evet. örneklendirelim. Af kanunu çıkıyor. Peki bir fabrikatörün şu kadar seni ödemediği vergiden dolayı geciken hizmet milyonlarca kulu etkiledi. Bunu evet. nasıl affediyorsun Affed sen? Affediyorsun değil mi? Evet. Yani devlet affetti. Kullarla ne yapacaksın kıyamet evet. günü? Senin yüzünden belediye hizmetlerini yapamamıştı evet. mesela. Böyle evet. bir kaldırım taşı olsun. Evet. Ama Allah da adalet mutlak olduğu için... Yetimin, garibin, doğmuş doğmamış Herkesin hakkını koruduğu için Allah Kul hakkına karışmıyor evet. Bu önemli Peki biz bayram ediyoruz Sabah evet. namazında tekbirlerle yola çıktık evet. Bayram ediyoruz Affedildik diye Halbuki bayram namazımız dahil Oruçlarımız, her şeyimiz birisine ipotekli Kul hakkına kul hakkı. İftarda dedikodusunu yaptığımız Adama mesela ipotekli evet. evet İbetini yaptığımız adama ipotekli Evet, evet. Ezdiğimiz, incittiğimiz hanımımıza, kocamıza ipotekli. Evet. Kayınpederimize hakaret ettik, ona ipotekli. Annemi, babamı Ramazan-ı Şerif'te gerekli saygı gösteremediğim için üzmüştüm. O oruçlarımı bekliyor. Evet. Ramazan-ı Şerif'te en zor sorun bayrama dönerken, kul haklarının dosyalarımızda hala bulunmasıdır. Evet. İş adamlarımız, ...özellikle iş adamlarımız... ...mümkünse işçileriyle... ...helalleşme yöntemini bilmelidirler... ...mesela... ...jest yapıp bu Ramazan-ı Şerif'te... ...üç gün önce ödedik haklarını işçilerin... bilmelidirler. Evet. ...ama ekonomisi her zaman... ...müsait olamaz insanın... İnsanız, ...on tane işçiyi çağırıp... ...çocuklar... ...bu Ramazan-ı Şerif bayramında... ...bana izin verin lütfen sizi ezmeyeceğim... ...deyip insan bu... ...karşısındakini evet, evet. ezebilir yani... Haksızlığı itiraf ettiğin zaman Karşındaki de olur abi Sen bize çocuklara ayakkabı alacak kadar bir harçlık ver Gerisini bayramdan sonra görüşürüz diyebilir evet. Helalleştikten sonra sorun yok İzin evet. aldıktan sonra hak sorunu yok evet. Yani bizim Çok büyük gördüğümüz Afet dediğimiz haramlar Çok kolay affoluyor Allah katında evet. İki damla gözyaşı ya her şeyi bitiriyor mi? Evet. Fakat Bir kova gözyaşı da olsa Asla kul Allah. Allah kul hakkına karışmıyor biz ise dikkat ederseniz Arabayı bayramda tatile gideceğiz diye yeniliyoruz İşçinin maaşını bir ay erteliyor isek eğer evet. Boşuna bayram diye seviniyoruz O bayramda zaten o işçinin hakkı evet. Yani bayramdan elde edeceğimiz ecir, sevap, hasenat neyse Bu blok edilmiş durumda evet. Hacizli bu Ama evet. kul hakkı sadece patronlarda değil o yani zaman Eşlerinizle helalleştiniz Helalleşelim mi? Evladınızla helalleştiniz mi? Mesela. Ve bu bayramdan önce olsun hocam. Bayramdan Çünkü önce olsun. Çünkü bayram evet. yatsı namazı kılıp da yarın sabah bayrama gideceğiz ya. Evet. O gece oluyor bütün olup bitenler zaten. Evet. Dosyalar o gece yer değiştiriyor. Evet. Ya, yani mağfiret, mesela, mağfiret o gece. Yani hak etmiş olarak işledim. bayrama gitmek gerekiyor. Evet. Bayramı kıldıktan sonra bir anlamı kalmıyor bunun artık. Evet inşallah. Bayram namazından i̇nşallah sonra bir bayramlaşıyoruz ya camide. Evet. Şimdi burada ben bu büyük dosyayı açalım diyorum hocam işçi çalıştıranlar evet iki ziraat yapı birisinin tarlasına komşu olanlar ve sorunlu olanlar hı hı. üç bilhassa eşler eşler birbirimizin evet. hakkını çok çiğniyoruz bilerek A ailede bilmeyerek... ailede kul hakkı bilerek bilmeyerek aile hakkı evet anneler babalar evet yani Ramazan'ın ...30. gününde bu dosyaları kapatmalılar çocuklarıyla ne güzel evet artı Komşuluk çok evet. riskli hocam. Doğru. Komşuluk çok riskli. Yani bir Müslüman ahirette neredeyse akraba gibi karşılaşacak komşuyla. Yani evet. akrabalık teyze gibi, hala gibi hakukuk açısıyla. mirasçı olacak. Yani neredeyse yani. Evet. o manada mirasçı evet. olacak gibi. Dolayısıyla komşuluk haklarımız. Evet. evet. Ve bu döneme mahsus bir sıkıntı daha. Çok fazla... Dernek, vakıf kuruldu Müslümanlar arasında. Evet. 20-30 kişi, kişi birleşip çok fazla cami derneğinden, yardım derneğine, kültüre kadar. Dernek hukuku diye bir şey çıktı piyasaya. Evet. Yani birbirinin ayağını kaydırmaktan tut, birbirinin hakkını vermemek. Hı hı. Allah rızası için iş yaparken şeytanı memnun edecek pozisyonlara neden olmak. Ben Cemaatlerin senin, hukuku belki. Yani ona da geleceğim. Tarikat hı hı. hukukundan... Vakıf hukuku diye sivil toplum manasında evet, söyledim. Evet. Bu özellikle çok önemli. Birbirimizi derneklerimizde vakıflarımızda üzüyor olabiliriz. Evet. Bayramdan önce toplanıp arkadaşlar hak hukuku talebi olan var mı demeli reisler. Hı -hı, evet. Tek tek çağırıp kimseden hak şikayetin var mı demeli. Artı e, cemaat olarak nasıl bulunuyorsak tarikat bir hareket bir ders halkası birbirini üzüyor olabiliriz. Mesela söz verilmediği için derste birisi kendisini orada yetim hissediyor, eziliyor. Soru sorduğunda güldü herkes diye taciz edildiğini hı hı. hissediyor olabilir. Mümin olarak. içeride insan, diyorsunuz. İç, İçe, iç, iç mekanizmamızda. Hı. İç mekanizmamızda. Yani hoca hep beni eziyor hı hı hı. diye düşünüyor olabilir birisi. Bu bir kulak hocam. Kulak sadece ekmek çalmak. Araba çalmak değil ki bu bunu şeytan da görüyor kulak olduğunu, Gavur da, da <gülüyor> gavurda buna kulak diyor zaten. Evet, evet. Yani bizim daha ince ayarlı olmamız gerekiyor. Evet, Müminiz evet. biz. Kelime Tevhid standartlarında düşünmek zorundayız evet. biz. Yani bu bizim... dış dış ilişkiler açısından da yani cemaatlerin birbiriyle ilişkileri. Onu valla nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Hocam yani cemaatin öbür cemaatle Ne işi olur aslında niye kul hakkımız Olsun birbirimize ha, ama En çok o alanda var e ne demek? Yani bunu yani, zikretmeye bile utanıyor ama yani Allah evet, için yani, yola çıkmışız ya ona, ona dair bir yol şey yapabilir Bulunmalı misin? Mesela yani bir cemaat Diğer cemaatlerle ilişkide bir Helalleşme e, Arayışına girse nasıl olabilir Bu mümkün mü mesela bu ne olacak biliyor musunuz böyle bir şey? <gülüyor> Herkes gelsin bizim vakıfta bizim cemaatle helal bizimle olacak. Biz gidelim helal <gülüyor> etelim Bunu belki şöyle yapabiliriz. Bir örnek <gülüyor> olarak. Bir örnek söyleyeyim. olarak. Mesela A vakfıyız, A cemaatiyiz. Üç kişilik bir heyet oluşturup evet. üst kademeden <gülüyor> çevremizde ve bağlantı kurabileceğimiz cemaatlerden randevu alıp e, ziyaret edip biz Hoca Efendi namına, büyüğümüz başkanımız namına geldik. Hem adab-ı maşeret gereği bir selamlaşıyoruz Hem de bizden bir şikayetiniz var mı Bir talebiniz var mı Üzdük, mü, üzdük sizi. mü sizi deyip, Onlar da evet. evet şu konuda üzdünüz diyorsa Telafi edilir değilse En azından Allah katında mesuliyetten kurtulabilir evet. Yani düzel kişiliklerimiz çok fazla oldu hocam. Evet. Binlerce vakfımız Yüzlerce cemaat var evet. yani bu Hem iyi bir şey Hem sorunlu bir şey Evet. Yani ümmet adına 100 kişiyi bir araya getirmek basit değil hocam Büyük bir, bir iş de, Büyük bir de bir bu değil. hukuku tam sanki oluşmadı bu, yani Nefisler çok giriyor Yani hizmet için e, yapılar meydana geliyor Ama bir süre sonra herkes birbirinin ayağına e, basmaya başlıyor Ben bu manada şöyle bir şey düşünüyorum hocam es, Yani yakın yıllara kadar evet. Bizdeki cemaatleşme, dernekleşme, vakıflaşma ...layık düzene karşı imanımızı korumak içindi. Evet. Şimdi elhamdülillah o cephe gitti... ...hizmet yarışı yapmak, kulluk yarışı yapmak için cemaatleşiyor olduk artık. Bu da yani birbirimize sürt, sürtüşmeye sebep oldu bu. Evet. Aynı kulvarı kullanmaya başladık. Evet. Eskiden herkes canını kurtarıyordu... ...şimdi parçasını kurtarmaya çalışıyor herkes evet. de. Dolayısıyla... Yani o hizmet yarışı olsa... Yani o, o ayrı bir hizmet yarışında da sürtüşme olur. Birbirine evet. temas, sıkıntıları olabilir. Herhalükarda ben Her bazen cemaat egosu, enesi dediğim oluyor. Yani ya uygun grup hocam. nefsi uygun. dediğim oluyor. Yani grup nefsini belki terbiye etmek gerekiyor bu noktada. Ama son zamanlarda görüyoruz ki herkesin cemaati eşinden daha değerli olabiliyor onun dağrıdır, için. O dağrıdır. zaman cemaat düzel kişiliğimiz bizim kendimiz haline geldi. Evet. Bunu ayrı bir bu sohbette ya bu, bu, bu şey yapalım. He. Şimdi biraz bayrama dönelim. Bayram Vakitte, fıkına dönelim. Bayram fıkına Bay... dönelim. Vakitte daralıyor hocam. Ee, evet, bayram vak, fıkı. Hocam bu vakit silahınızı iyi kullanıyorsunuz. Yok yok, estağfurullah. <gülüyor> yani ama işte bir belli bir vakit içinde evet. derleyip toparlamak lazım. Şimdi bayramın bayram e, fıkına gelince hocam, gelelim. bayramı e, teravi kılmadığımız son akşamdan başlatacağım. Evet. Yani arefesinde. Arefesinde. Arefesinden başlatacağız. Yani Hem şu orman, andan mesela şu, şu an. İşte bugünle e, bu bugünle, bugünle yarın bayram olan gün. Evet. Tamam. Bu akşamdan başlatacağız. Evet. Bu akşamdan başlayacağız. Ne demek bu? Ne demek? Bizim bayrama bayram etmiş olarak gitmemiz gerekiyor. Hmm. Bayram namazı son diploma dağıtım yeridir. Evet. İçimizde Or bayramın oluşması lazım. Mesela biz Düğüne gidiyoruz. Evet. Düğüne elbiselerimizi çantamızı alıp düğüne gidip milletin içinde mi düğün elbiselerini giyiyoruz yoksa evde giyinip mi gidiyoruz? Evet hazırlanıyoruz. Diyor. Düğüne, düğün atmosferine hazırlanmak gerekiyor. Hazırlanıyoruz. Gerek. Bayrama da akşamdan hazırlanacağız. Neden? Çünkü o bayram gecesi melekler biraz önce bahsettiğim şekilde allah Teala'dan mağfiret müjdesini alıyorlar evet. bizim bedensel temizlik tırnak kesimi dahil, tıraşımız evet. dahil, evet. bedensel temizliğimiz aile içi bu bahsettiğimiz ahengi sağlama açısından kesin hazırlığımız, bedensel temizlik açısından hazırlıklı olmamız lazım. İki o gece, bayram gecesi yani camiye gidip bayram namazı kılacağımız zamanki gece. gece, tövbe istifarı gerektiren son durumumuzu da değerlendirmeliyiz. Mesela hmm. yatsın namazından sonra olabilir. Kendi amel defterimize yani bakmalıyım. Bayrama gideceğiz ya. Evet. Bize göre evet. de bitsin bu günahlar tabii, hiç olmasın. Tabii içimiz. Yani durulaşsın Dış, dış dünya'yı temizledik evet. diye kabul ediyoruz bayramdan önce. Bir de iç alemimizde bir temizlik hmm. yapalım. Sabah namazına kalktığımızda. Biraz önce sizin baklava tepsiniz vardı. Sabah namazına kalktığımızda sabah namazından önce e, tatlı yiyebiliriz. Bu hmm. sünnettir. Evet. Yani tatlı yiyerek camiye gidilebilir. Hmm, enteresan. Bunu ilk ee, Ama bu tatlı hurmaydı. Hmm. Bize göre baklavaya <gülüyor> olabilir. Baklavaya dönüştü. Ve camiye giderken en büyük camiyi seçmek gerekiyor. Esasen Bayram namazı cami namazı değildir. Musalla namazıdır. Yani büyük alanların namazı. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 17 bayram namazı kıldı. Maşallah evet. 17. Bazı 16, 18 ama 15'ten fazla 20'den az kıldığı evet, bayram evet. namazları. Bu namazların e, yağmurlu zamanlarda bile mezli mescide gelmediği şeklinde bilgi var. E, belki bir kere geldi diye asaptan bilgi evet. taklit ediliyor cami değil musallada bayram kılış. Evet. Kadınlı erkekli. Çocuklu. Hmm, Çocuk. Ailenin bütünüyle katıldığı. Kim mağfiret umuyorsa, evet. kim bayram hak ediyorsa Çok düzeyinde. Iyi. En büyük camiyi seçelim diyeceğim. Musalla kültürümüz henüz oturmadı ama duydum ki İstanbul'da Yeni Kapı'nın büyük alanın bayram musallası yapılması düşünülüyor. Böyle bir şey Diyanet yaparsa kapı, İstanbul'da mesela Maltepe sahili Hocam yani evet. Diyanet bunu ön ayak olur da Şöyle 3-4 milyonluk bir bayram namazı Kılınırsa var ya Muhteşem, yani, evet. Herhalde hocam 10 sene gençleşirim geliyor bana evet, yani, inşallah. İstanbul'da rahat bir 5-6 milyon insan Peygamberimizin namazına böyle benzeyen bir Bayram, bayram olur hocam inşallah. Muhteşem olur Allah'ın izniyle i̇nşallah. Orada 5 milyon insanın getirdiği tekbiri düşünebiliyor musunuz evet, hocam? Var. Ben uzun yıllar e, Harim-i Şeriflerde bayram namazı kıldım Elhamdülillah Yani orada ki hissiyatım Hala hocam yani kapatabilmiş değilim. Çünkü asgari bir milyon insan oluyor. Evet. bayramlarda. Evet, evet, Ramazan-ı Şerif bayramı kurbanda o kadar olmaz. Çünkü Hı, dağılıyor. Hac evet. dağılması oluyor. Çok az oluyor hatta. Evet. En seyrek günü kurban bayramı, doğru, günü ay, bayramı. sabahındadır. Doğru. O muhteşem görüntü hocam izlemekle filan olmaz yani izlemek. Bir defa kilometrelerce yürümek zorunda kalıyorsun. Harem-i Şeriflere gidebilmek için. Araç imkanı olduğu o zaman. Kadir Gecesi e, Mescid-i Nebi'deki o duayı anlattım burada da. Evet. Yani o hakikaten hani İmam Efendinin diyorum ya bu ses arş-ı alaya ulaşır. Öyle bir şey Bir de anlamadığınız halde. anlamakta evet. gerekmiyor zaten. Evet. Doğru. Yani. Hissiyat, yani bu, dil, bu, dil bu farkını kaldı. Bu diyorsun doğruya yükseltiyor sesini diyorsun. Biiznillahirrahmanirrahim. Biiznillahirrahmanirrahim. Bu sebeple en büyük camiyi seçiyoruz 2. bin evet, olarak. Çok Çünkü musalla varsa kesin musallada namaz kılacağız. Evet. Sünnete uygun olan odur. İnşallah. Ama cami kılacaksak 20 kişilik bir mescitte kılma yerine mesela daha yakında bir Süleymaniye, Sultan Ahmet gibi gibi yani ya da İstanbul İstanbul ya da Kayseri'de, Kayseri'de, Kayseri'de, Kayseri'de, yani Konya'da Kayseri'de cami. Konya'da mesela camiye, hangi cami evet, ise Konya'da, muhakkak büyük cami seçelim. Evet, güzel. Ve Idrarını tutabilecek çocuklarımızı camiye götürelim. Evet. İdrarını tutabilecek diyelim. Daha küçüğü annelerinin kucağında olması lazım. Camide rahatsız eder. Evet. Ama bir saat iki saat idrarını tutabilecek her çocuk bayrama gitmeli. Abdesi bozuldu bozulmadı çok önemli değil. Evet. Musallada kılınış nedeni bu zaten. Evet, evet. Yani çocuklar da gelsin. Camiye giremeyecek durumdaki hmm. bayanlar da gelsin. gelsin. Bu göklerden inen rahmeti. Büyük bir alanda topluca hissedelim. Birbirimizin evet. mağfiretini tebrik ediyoruz biz evet, orada. Inşallah. Yani büyük camiyi şimdilik tercih ediyoruz. Camilerde bir bayramlaşma yapılıyor. Yani takat olan ona katılabilir ama bu bir ibadet değildir. Camide bayramlaşma ibadeti Hı -hı. yoktur. Birbirimizi tebrik etmektir. Evet. İmam Efendi toplu tebrik ederse o da yerine, ye yerine geçebilir. Çünkü camide bir saat bekleme Durumu Oluyor Bazen evet. Eğer Anne Tabii. Baba bekliyorsa, <gülüyor> bekliyorsa Camide Beklemiyoruz evet. Camide Müslümanlarla Bayramlaşmada En Büyük Müslüman Annemiz Babamız Bizim O, o Durumda <gülüyor> çok güzel. Ee, Burada Çok Önemli Bir Şey Daha Var Camiye Giderken Ve Camiden Dönerken Ve Camide Teşrik Tekbirleri Alacağız Evet Allahu, ekber, İkber, Allah-u Allah-u La ilahe illallah Allah-u allah Bayram parolamız budur. Evet. Hatta evde hazırlandık hani giydik gelbisemizi bayrama gidiyoruz. Tıpkı hacılar lebbeik telbiye getirdiği gibi bayramda da usul budur. Mesela bizde ailecek. Ailecek aile evet. içinde evet. yolda camiye giderken gelirken biz de maalesef e, henüz uygulama alanına gelmedi. Biz layıklığın cenderesinden tam kurtulamadık. E, Mekke'de rastladığım Mısır'da Müslümanlar selamun aleyküm yerine Allahu Ekber Allahu Ekber diye te evet, teşrik yapar gibi birbirlerine yani bayramlaşmayı bu tebrik e, cümlesiyle e, yaparlar. Bu da çok önemli. Evet. Teşrik tekbirleri bugün bizim heyecanımızı yansıtacağımız sözlü eylemimizdir. Evet çok güzel. Bunu bayramda camide en gür sesimizle tekrar etmeliyiz. Sokakta tekrar etmeliz. O kadar ki hocam e, bayram namazına gidiş yoluyla... Geliş ...bayram yolu. namazından dönüş yolunu bile ayırmış sünnet. Hı hı. Çünkü neden? bizim tekrar sokaklar sesimizi duysun. Sesimizi duysun, melekler ve toprak yerimize şahit, şahit olsun evet. diye. Mümkün oldu. Tabii iki sokak yoksa, tek sokaktan camiye gidiyorsa... ...hayırlı bizim evet. bayramın farzlarından... Değil. Evet. Bayram dönüşünde tatlı yemek, e, bu şeker hikayesi nereden geliyor? Hurmadan kaynaklı. Ashab-ı birbirlerine hurma İkram takdim ediyorum. etmişler. Fakat ben doktorlara, doktor uyarısına dikkat edilmesini e, hı hı. önemsiyorum. aşırı şeker e, yüklemesi yani olmamalı. Mesela bayramda 20 dilim baklava yemeği doktorlar sakıncalı buluyorsalar, ee, o konuda dikkat edilmeli evet. hasta olan veya olmayan evet. çünkü mübalağalı namazda bile değer yok Tabii. yani Tabii. namazın bile işte 500 yüz e zekat kılacağım bir gece desen da bile değeri olmuyor nerede kaldı ki yani bu bir sünnettir nihayet ee, tepsiyle yemek değildir sünnet yani. evet, evet. bir tanesi ise bu yemek kültürüne de dikkat etmemiz lazım çocuklarımızla bayramlaşma konusu çok önemli e, bayram fıkhından söz evet, ediyoruz. Evet. Çocuklarımıza bayramlaşma çok önemli. Çocuklarımız bizi neşeli görmeliler. Hastalarla muhakkak ilgilenilmeli. Bunları tekrara gerek görmüyorum. Her müminin kalbi zaten vardır. E, Bunların, bu, bunları hissettirir. Örfü içinde vardır. Evet. Fakat e, burada bayramla e, ilgili bayramınız kutlu olsun e, cümlesini ben kulaklarımda duymak istemiyorum. E, çok bunun seküler bir bana şey. Bayramınız kutlu olsun diyenlere cevap da vermiyorum zaten. Öyle Yok, <gülüyor> proteste ediyorum. Biz de mübarek olur, kutlu olmaz bir şey. Evet. Evet. Yani çünkü. Ya kutladığımız bu, hocam öyle bir şey ki, yani maalesef o kültürü alamadı bir nesil, bir kesim alamadı. Yani. Bu uyarınız çok önemli yani, yani bir kelimeye karşı değiliz Onun muhtevası canım, evet, ne yani Muhtevası e, Yani doğru olmalı değil mi Yani bu e, Ramazan'la ilgili bir bayram Dini bir bayram ee, Ana gerekçeye dönelim tekrar evet. hocam Ne demiştik ben mağfiret oldum evet, evet. Mağfiretliğin sana mübarek olsun demek. Bunu da idrak etmek lazım ee, Kutladıkça evet. olmuyor bu hocam olmuyor, evet. Kutladıkça bu anlam çıkıyor Yani sanki devlet bize bir, bir gün tatil verdi Haydi herkes tatile evet. kutlu olsun Tatilin kutlu, der evet. gibi öyle değil, değil. Bu, bu Rabbimizin bir ikramı Rabbimize şükredir Mesela Seleften gelen cümlelerde Mafarallahü lenewalekum derlermiş. Bize de Abi. size de Allah mağfiretini Mağfiret indirsin. Evet. E çünkü bayramın ana gayesi bu. Evet. Ee, mesela büyüklerin duaları e, çok hoşuma gider. Diyor ben karşılaştırmıştım. Berhudar ol oğlum, ömrün Hı. çok olsun, çok evet. bayramlar göresin. Evet. Hayırlı dualar bunlar Tabii çok. Hayırlı güzel. dualar. Mesela e, eğer bu şeydi seleften büyüklerimizden gördüğümüz dua örneklerinden zikredeyim. Diyorlar ki mesela Allah'ım e, bu benim sonsa eğer nasibim hı hı. bayram olarak bunu cennetime kapı yap. Evet çok e, güzel. Son değilse bundan daha güzel bayramlarıma kavuştur beni. Hı, evet, e, nasip diye, etti çok, yani. Böyle bir dua lazım. sonsa ki değişmeyecek bu o zaman tam hak edeyim bu evet, bayramı. Şey. Bayramım olsun. Burada çok önemli bir nokta hocam. E, iki zıt çizginin ortasını bulalım. Birincisi Filistin'de şurada burada zulüm var. Lanet olsun bayramımıza der gibi. Papaza kızıp oruç bozma hastalığına hı hı. düşmeyelim. Bu bir. Öyle bayramı yok etmemek yani lazım. bu üç yaşında bebeğimin ne suçu var Filistin'de? Yani Yahudi ile o mi yaptı? Evet. Allah ona bayram ihsan ediyor. Evet. İki, iki e, bayram bugün diye Filistin'i bir kenara atmak da merhametsizliktir. Evet. Filistin'i ve diğer ümmetin yaralarını. Evet. Yani, bunun ortasını mümin bulur. Bulur. bulur. Tabii gayet tabii hocam, bulur. Hocam 63 rakamını 63 rakamını 8'e bölebilir misiniz? Yani evet. 8 yıla böldüğünüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaklaşık 15-20 günde bir bir savaş ekibi çıkarmış. 63 evet. savaş yapılmış 8 sene. Evet. evet, evet. Çok, çok enteresan bir şey bu hocam. Bu kadar büyük bir ee, ...savaş ortamı olduğu halde... ...hiçbir bayramı buruk geçirtmemiş... ...Efendimiz Hasan Evet. Adına. Yani o 8 savaş da... 8 yıl içinde 60, kalmış, 63. Kimi 20 gün sürmüş, tabii, kimi bir ay sürmüş. Evet, 40 evet. gün süreni var. Evet. E, Mute'den sonra da bayram yapıldı hocam. Mute matemi için... Yani o kadar zayiatı oldu. Abdullah İmci'ne, Caferi Tayyar şehit oldu. Bu, bugün bayram. bayrakları yere indirmek yok hocam. Evet. Hayatı devam ettirmek var. Hı hı. Ama şımarmak da yok. Evet. Mümin denge insanıdır. Evet. Tıpkı ne gibi? Cennet bizi şımartmadığı... ...cehennemde... ...ürkütüp bir kenara çükertmediği gibi... ...ortasını bulmak ehli sünnetin... ...itidal yolu olduğu gibi... ...bu ölçümüzü bayramda da kullanalım. Evet. Bayramda da kullanalım. Burada bir başka Böyle husus hocam. Toparlarsak hocam <gülüyor> zaman. <gülüyor> ee, evet, San sözlerimizi alalım. Evet. Bayram tebrikimizi bayram alalım. Bayram konusunda hocam. Bir israf gitgide göze çarpıyor. Evet. Bu israfı ben bayanların gereksiz ev donanımında görüyorum. Evet. Yani bayram mümin nevi temizdir zaten. Bayram temizliği diye bir temizlik hoş değil. Evet. Hoş değil. Bu yüzden... Kadir gecesine tekabül eden günlerde dahil son üç günü temizlik diye mukabelede gitmiyor bayanlar. <gülüyor> hocam, gözlemleriniz var herhalde bu konuda. Hocam e, siz <gülüyor> herhalde eve gitmiyorsunuz. Siz herhalde eve uğramıyorsunuz. <gülüyor> evet. Hocam benim evim o zaman namaz kıllamaz bir ev miydi? Değil mi? Yani Müminle bir temizdir, temizdir zaten, zaten evet. Hayır bir örf bu bayram temizliği yapmak Halı siltmek silttiğin halı aşağıdaki balkondan Müslümanın evine giriyor Güya temizlik yapıyorsun evet, Kul hakkı bu, bu vakit israfı doğru değil Bayramdan evet. dolayı bunu yapmamak lazım Evet. İki çocuklarımızı elbise ayakkabı ve oyuncak delisi yapacak düzeyde de bir bayram bizim bayramımız değil Evet. İşte burada Filistin dengesi devreye giriyor. Hı hı. Çocuklarımız tamam bayramda yeni şey giysinler ama eskimemiş elbisesini yenilemek yok. Evet. Bu şekilde yetişmiş çocuğu büyüyünce eline maaş geçince nasıl israftan önleyeceğiz sonra? Bayram temiz giyinmek, güzel giyinmektir ama varı yok sayıp yenisini almak değildir. Evet. Eski i̇srafa mi? gitmemek lazım. Bunun e, bilhassa babalar eğer evlatlarıyla ilgilenmedi ihmalleri varsa çok iş ortamından şuradan buradan dolayı bayramda mağazaya sokup bu açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. <gülüyor> bu doğru değil hocam. Evet. Tamam bayramda çocuklarımız e, yeni şeyler giysinler yoksa eski eskidiyse hepsi yırtıldıysa gömleği giysinler. Sadece bayramda giyilecek kıyafetler görüyorum çocukta. Evet. E yazık günah hocam. O zaman biz Filistin'in edebiyatını yapıyoruz demektir. O zaman Filistin'i hatırlamalı, Gazze'yi hatırlamalı. Dengin. Mesela şunu yapabilsek ne kadar yaparız bilmiyorum. Yavrum sana biz bayramlık alacaktık ama... Gel seni Filistin'deki bir çocuğa gönderelim ceketini. Senin de ütüleyim yepyeni giy. Mesela mesela 100 lira verecektik senin elbisene. Hmm, 50 lirası evet. sana harçlık olsun. 50 lirası da Filistin'e elbise gönderelim diyelim. Bu da bir cihat olsun. Bu evet büyük bir yani, cihat. Özellikle hocam bayram israfı konusunda. Bir son sizin saatiniz gene çalmaya evet. başladı. Son bir şey de bayramda camiler garip kalıyor hocam. Değil mi? Herkes bayram trafiğinde camilere uğrayamıyor. Hocam trafiğinde değil o Ramazan'daki coşku bari 5-10 güne dağılarak yavaş yavaş yani birden cami boşalıyor hocam. Evet. Hani evet. nasıl namazdan sonra işte gidince cami... kadir gecesinden sonra boşalmaya başlıyor ya, maalesef. Ya çok üzücü hocam. Bu meleklerin dikkatini çeker zannediyorum. Evet. Yani <gülüyor> bu sefer bizim dosyalarımıza e, soru işareti koyabilirler mağfiret dosyalarına. Cemaati, evet. camiyi Kur'an'ı birden bire bırakmasak diyorum hani bırakmayalım da o tutmayacak belki sözüm. Yani bırakmayan, her birden bire bırakmayalım. Birden bire hüzne gark olmasın. Yani e, her gün bir cüz evet. okuyanlar bari günde bir sayfa okuyarak devam etsinler. Ramazan devam etsin. Evet, evet hocam. diyorum. Bayramı tebrik ederek e, dinleyicilerimizin inşallah müminlerin bayramını tebrik ederek bu sohbeti sonlandıralım. Hocam tebrikle beraber en büyük bayramı da Rabbim bize kavuştursun. Evet. En büyük bayram o dostlarıyla buluştuğumuz bu, Büyük Kevser bu bay, Bayramı. Bu bayram inşallah. Ona sebep olur onun inşallah. Onun kapısı olsun. İnşallah. Öyle i̇nşallah. dua edelim. İnşallah. Evet değerli dinleyiciler Nurettin Yıldız Hocam'la bir bayram sohbeti yaptık. Bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Güzellikler diliyoruz, iyilikler diliyoruz dünyada, ahirette, bütün ümmeti Muhammed'e, bütün insanlığa efendim. Hayırlı bayramlar inşallah.